281. mektup. Bu mektup Seyyid Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır. Silsile-i Aliye'ye, Sıddık'iye bağlanmaya şükretmede bu yolu övmektedir. Allahu Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Bu büyük nimeti şükrü hangi dil yapabilir? Allahu Teala bizi bu fakirleri, imanımızı, itikadımızı El sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdiklerine göre düzelttikten sonra Sıddık'tan gelen yola süluk etmek de şereflendirdi. Bizleri, büyüklerin mansupları yaptı. Bu fakire göre bu yolda bir adım ilerlemek, başka yollarda yedi adım ilerlemekten daha faydalıdır. Peygamber'e uyarak ve varis olarak onların kemalatına kavuşturan yol ancak bu yüksek tariktir. Başka yollar vilayetin kemalatının sonuna ulaştırır. Oradan peygamberlik kemalatına kavuşturan yol açılmamıştır. Bunun içindir ki bu fakir kitaplarımda ve mektuplarımda bu büyüklerin yolunun ashab-ı kiramın yolu olduğunu yazdım. Ashab-ı kiram veraset yoluyla peygamberlik kemalatından çok şeylere kavuştukları gibi bu yolun sonuna varanlar da onlara uydukları için o kemalattan çok şeylere kavuştular. Bu yolun başında ve ortasında olanlar sonunda bulunanları çok sevdikleri için kişi sevdiğiyle beraber olur Hadisi şerifindeki müjdeye kavuştular. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Mesud'dan Buhari ve Müslim bildirmektedir. Künü ikte yazılıdır. Bu yola girip de bir şeye kavuşamayan ve zarar eden kimse bu yolun hedeflerini gözetmeyen ve yenilikler, reformlar yapan ve hedeflere uymayıp Rüyalarına, hülyalarına uyan kimselerdir. Bu kimsenin yoldan çıkmasında, felakete sürüklenmesinde yolun günahı nedir? O, rüyalarının, hülyalarının yolunda gitmektedir. Türkistan yoluna dönmüştür. Kabe yolundan sapmıştır. Elbette hacı olmaz. Farisenin dediği gibi, ''Korkarım ki ey cahil, Kabe'ye varamazsın. Kabe'yi sayıklama, Türkistan yolundasın.'' Oradaki sevdiklerimizi ve bu tarika girenlerin toplandıkları ve çalıştıkları bir sırada sizin oradan ayrılmanızı iyi görmüyorum. Bundan önce bize gelmenizi işaret etmişsem de bu yolculuğumuz şartlara bağlıydı. Şimdi de bu şartları gözetmelisiniz. Birçok istihare yaparak kalbinizde rahatlık, genişlik olduğunu iyi anladıktan sonra ve yerinize birini oturtarak oradaki çalışmaların sarsılmayacağı temin edildikten sonra Buraya gelmeniz doğru olabilir. Bu şartlar yapılmazsa oradaki çalışmaları bozmayınız. Taliplerin topluluğunu gevşetmeyiniz. Daha çok yazamıyorum ve selam. Yüz bin ok ve kılıç yapamaz göz Gözyaşının seher vakti yaptığını. Düşmanı kaçıran süngüleri çok defa toz halini getirir. Bir müminin doğası. 282. Mektup Bu mektup Bediüzzaman'a gönderilmiştir. Hızır ve İlyas aleyhisselamla buluşmayı bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Çok zamandan beri sevdiklerimiz Hızır için soruyorlar. Onun için bu fakire lazım olan bilgi verilmediğinden cevap yazmıyordum. Bugün sabah vakti toplanmıştık. İlyas Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam ruhani şekillerde geldi. Hızır Aleyhisselam ruhani olarak dedi ki: Biz ruhlar alemindeniz. Allahu Teala bizim ruhlarımıza öyle kuvvet vermişti ki insan şeklini alırız. İnsanların yaptığı işleri bizim ruhlarımızla yapar. İnsanların yaptığı gibi yürür, durur, ibadet ederiz. Namazları Şafii mezhebine göre mi kılarsınız?" dedim. "Biz İslamiyeti uymakla emrolunmadık." Kutbi Medar'ın işlerine yardım ederiz. Kutbi Medar Şafii mezhebinde olduğu için biz de onun arkasında Şafii mesebine göre kılıyoruz dedi. Bu sözünden anlaşıldı ki bunların ibadetine sevap yoktur. Yanında bulundukları kimseler gibi ibadet ederler. İbadetin yanlış şeklini yaparlar. Bu konuşmadan da anladım ki vilayetin kemalatı Şafii mezhebine uygundur. Peygamberlik kemalatının Hanefi mezhebine bağlılığı vardır. Kıyamete kadar hiç peygamber gelmeyecektir. Bu ümmete bir peygamber gönderilseydi Hanefi mezhebine göre ibadet ederdi. Hace Muhammed Barisa Kıddîs-i ruhu Hazretlerinin Fusul Sissitte kitabındaki Hz. İsa gökten indikten sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu an mezhebine göre iş yapar. Sözünün ne demek olduğu şimdi anlaşıldı. Bu iki büyükten yardım ve dua isteği düşündüm. Allah-u Teala'nın lütfuna, ihsanına, nimetlerine kavuşan bir kimseye biz ne yapabiliriz dedi. Sanki kendilerini aradan çektiler. Hz. İlyas aleyhisselam bu konuşmaya hiç katılmadı. Bir şey söylemedi ve selam. 283. Mektup Bu mektup Sofi kurbağına yazılmıştır. Resulullah'ın Miraç gecesinde Allahu Teala'yı görmesi, dünyada olmayıp ahirette olduğu bildirilmektedir. Sual Ehl-i sünnet alemleri söz birliğiyle diyor ki Allahu Teâlâ'yı Teala'yı dünyada kimse göremez. Hatta ehl-i sünnet alemlerinin çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde Allahu u Teala'yı görmedi dedi. hüccet İslam imamın gazali rahmetullahu aleyh Miraç gecesinde Rabbini görmediği daha doğrudur demiştir. Sense o serverin Miraç gecesinde gördüğünü bildiriyorsunuz. Bunu nasıl açıklarsınız? Cevap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 Ashab-ı kiram arasında malı en çok olanlardan Abdurrahman bin Av, Ashab-ı kiramın fakirlerinden 500 sene sonra cennete girecektir. Onun 500 sene geçtikten sonra cennete girdiğini gördü. Ona niçin geç kaldığını sordu. İşte o makamdaki görmek dünyada görmek değildir. Ahiret görmesiyle görmektir. Ehl-i sünnet âlimleri dünyada görülemez buyurdular. Bizse ahiretteki görmek de gördüğünü söylüyoruz. Bu görmeyi dünyada gördü demek de mecaz olarak denilmiştir. Dünyadan gidip gördüğü ve yine dünyaya geldiği için denilmemiştir. Her şeyin doğrusunu mutlak Allah bilir. 284. Mektup bu mektup Molla abdülkadir Embaliye yazılmıştır. Haller, veçler, alem emre bağlı şeylerdir. Bunları bildirmek ailemi i halkla olur. Bu mektupta bildirilenler eski marifetlerdir. Bunların yenisi büyük oğluna yazdığı mektupta bildirilmiştir. İnsanın bir görünen zahiri vardır, bir de görünmeyen batını vardır. İnsanın zahiri alem halktan yapılmıştır. Batını alem emirdendir. Tasavvuf yolunun başında ve ortasında haller, veşler müşahedeler ve tecelliler hasıl olur. Bunlar insanın batını olan alemi emre bağlı şeylerdir. Bu yolun sonunda hasıl olan şaşkınlık, cehalet, arz ve ümitsizlik gibi şeyler de alemi emre bağlıdır. İnsanın zahiri kuvveti bulunca bu da bu şeylerden pay alır. Her ne kadar devamlı olmazsa da bir şeyler hasıl olur. Kerimlerin sofrasında toprağa da bir pay düşer sözünde olduğu gibi alemi emirde olanlardan alemi halka da biraz serpilir. Zahirin asıl işi bütün bunları bilmektir. Çünkü batında bunlar hasıl olur. Fakat bunları bilmez. Zahir olmasaydı bir şey bilinmez, hasıl olan şeyler birbirinden ayırt edilmezdi. Tasavvuf yolunda ilerlemenin ve mekanların alemi misalde işaretlerle gösterilmesi zahirin anlaşılması içindir. Görülüyor ki haller batın içindir. Bu halleri bilmek zahir içindir. Bundan anlaşılıyor ki hallerini bilen evliyayla hallerini bilmeyen evliyada hallerin bulunması bakımından ayrılık yoktur. Bu halleri bilmek bakımından fark olabilir. Bunun gibi bir adam çok acıkır, açlık dayanamayacak kadar artar. Adam kıvranır durur. Bu sıkıntılara aşık dendiğini de bilir. Başka birisi de böyle açlıktan kıvranır. Fakat bu sıkıntılara açlık denildiğini bilmez. Bunların ikisinde de açlık hali vardır. Aralarında ayrılık yoktur. Ayrılıkları yalnız açlık denildiğini bilmekte ve bilmemektedir. Hallerini bilmeyenler de ikiye ayrılır. Birincisi hallerin hasıl olduğunu bilmez. Değişik değişik haller olduğunu anlamaz. İkincileri bu değişiklikleri bilir. Fakat her bir halin ne olduğunu bilmez. Bu ikincileri de ilim sahibi denir ve irşat etmeye elverişli olur. Halleri birbirinden ayırmak her rehberin yapacağı iş değildir. Belki yüzlerce sene geçtikten sonra bu nimete kavuşan biri bulunabilir. Başkaları kendi hallerini bu nimet sahibinden öğrenir. O'lül azm olan peygamberler birbirinden yüzlerce sene sonra gönderildi. Ayrı hükümler, başka başka dinler bunlarla gönderildi. Başka peygamberler onların dinlerine uyarlardı. Yalnız onların hükümlerini bildirirlerdi. Farisi'nin dediği gibi, herkesin işi için yaratır bir kulunu vesselam 285. Mektup Bu mektup Miri Seyyid, Muhibullahi Makburi'ye yazılmıştır. Sima, Raks ve Vejd üzerinde bilgi vermekte, ruhtan açıklama yapmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Allah -u Teala yahut olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Allahu Teala sana her şeyin doğrusunu düşünen ve doğrusunu bulan akıl versin ve her şeyin doğrusunu bildirsin. Vest ve sima yani kaside ilahi dinleyerek kendinden geçmek kimlere faydalıdır? Bunlar halleri değişen, her zaman da başka türlü olan, bir zaman şuurlu, bir zaman şuursuz olan kimseler için faydalıdır. Bunlara erba ve kulüp denir. Bunlara Allahu Teala'nın sıfatları tecelli eder. Her sıfatın tecellisinde başka başka haller vardır. Sonsuz olan sıfatların ve isimlerin tecellileri, tesirleri altında halden hale dönebilir. Halleri değişir, dilekleri hep değişir. Bunlar devamlı bir halde kalmaz. Zamanları değişmeden olmaz. Bir zaman kabz, yani sıkıntı, başka zaman best sevinç içindedir. Bunlara İbnül vakit denir hallerin tesiri altında mağlubdurlar. Bir zaman yükselirler, başka zaman aşağı derecelere düşerler. Tecelliyat-i kavuşanlar, kalp makamından yukarı çıkmışlar, kalbin sahibine varmışlardır. Hallere köle olmaktan kurtulmuşlar, halleri verene ulaşmışlardır. Bunların veşt ve sima ihtiyaçları yoktur. Çünkü zamanları değişmez, halleri devamlıdır. Daha doğrusu vakitleri ve halleri yoktur. Bunlara ebol vakit ve Erbaa temkin denir. Bunlar kavuşmuşlardır. Hiç geri dönmezler. Bir şey kaybetmezler. Bir şey kaybetmeyen bir şey bulamaz. Evet, sona kavuşanlar arasında vakitleri devamlı olduğu halde simadan faydalananlar da vardır. Bunları aşağıda açıklayacağız. İnşallahu Teala. Sual: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ile öyle vaktim olur ki o anda hiçbir melek ve hiçbir peygamber bana yaklaşamaz buyurdu. Bu hadis-i şerif vaktin devamlı olmadığını göstermiyor mu? Cevap Bu hadis doğruysa alimlerin çoğu burada bildirilen vaktin devamlı olduğunu anlamışlardır. Şöyle de deriz ki devamlı olan vakitte ara sıra hususi haller de olur. Bu hadis-i şerif bu halleri bildirmektedir. Sual Teganni'yi dinlemek bu hallerin bulunduğu zamanda belki faydalı olur. Böyle olunca nihayete kavuşanlar da bu halleri elde etmek için simaya muhtaç olur. Cevap Bu haller namaz kılarken hasıl olmaktadır. Namazın dışında da hasıl olursa namazın tesiriyledir. Hadisi Hadis-i şerifte Gözümün nuru namazdır buyurdu. Bu hadis-i şerif belki çok seyrek olan bu halleri göstermektedir. Başka bir hadis-i şerifte Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman namazdaki zamandır buyuruldu. Alak suresi 19. ayetinde mealen, Secde et, Rabbine yaklaş buyuruldu. Allahu u Teala'ya yakınlık çok olduğu zaman, başkalarının bulunması, araya karışmaları da o kadar azalır. Bu hadis-i şerif ve bu ayeti kerime gösteriyor ki, o vakit namazdan olan vakittir. Vaktin devamlı ve kavuşmanın aralıksız olduğu, tasavvuf büyüklerinin söz birliğinden de anlaşılmaktadır. zünn Mısri buyuruyor ki, Geri dönen yalnız yoldan dönmüştür. Kavuşan geri dönemez. Yadi-i Daş devamlı huzur demektir. Her an Allahu Teala'nın huzurunda olmaktır. Bu nimet bu yolun büyükleri olan Haciyan Hazretlerinin yolunda çalışanların eline geçmektedir. Vaktin devamlı olduğunu inkar etmek sona varmamayı gösterir. Büyüklerden birkaçı mesela İvne Ata ve benzerleri Allahu Teala'ya kavuştuktan sonra beşeriyet hallerine dönülebilir demiştir. Bu sözden vaktin devamlılığı anlaşılır. Fakat sözlerine dikkat edilirse dönilebilir diyorlar. Dönenler vardır demiyorlar. Çünkü insanlık sıfatlarına dönen hiç olmamıştır. Böyle olduğunu erbabı iyi bilir. Buradan anlaşıldı ki tasavvuf büyükleri vasıl olanın geriye dönmeyeceğini söz birliğiyle bildirmiştir. Bu söz birliğinden ayrılan birkaç kişi dönmek caiz demiştir. Sona varanlardan birçokları yüksek dereceden bir dereceye kavuştuktan ve Cemali ilahiyeyi müşahede hasıl olduktan sonra kendilerine soğukluk ve gevşeklik hasıl oluyor. Böylece kavuşturucu mertebelere yükselmeleri duruyor. Bunların daha kavuşturucu konakları aşması lazımdı. Yaklaştıran derecelerin hepsini geçmemişlerdi. Bu soğuklukla beraber yükselmek, yaklaşmak arzusundaydılar. İşte bu vakit-i sıma bunlara fayda verir. Hararetlerini, enerjilerini artırır. Sima yardımıyla yaklaştırıcı mertebeleri yükselir. Sükunet bulduktan sonra bu mertebelerden geri dönerler. Fakat inerken o makamlardaki hallerini kaybetmezler. Bu vecd, bu buluş kaybettikten sonra olan bu buluş değildir. Çünkü vuslatı, huzuru hiç kaybetmezler. Her an kavuşmuş oldukları halde kavuşturucu konaklara yükselmeleri içindir. Sona gelenlerden vasıl olanların siması veşleri de böyledir. Fena ve bekaya kavuşmalara cezbe verir. Lakin soğuklukları, gevşeklikleri olduğu için yüksek konaklara çıkabilmek için yalnız cezbe iş görmez. Sima da lazım olur. Tasavvuf büyüklerinden birçokları da vilayet derecesine kavuştuktan sonra nefisleri kulluk makamına iner. Ruhları kendi makamlarında Cenab-ı Hakk'a karşıdır. Kulluk makamında bulunan nefs mutma inleden her zaman ruha yardım gelir. Ruh, bu yardımıyla matluba aşina olur. Bu büyükler ibadet de rahat eder. Kulluk vazifelerini görmek de sükunet bulur. Yükselmek arzuları azdır. İslamiyyete uymak nuruyla parlamışlardır. Kalp gözleri sünnete uymak sürmesiyle kuvvet bulmuştur. Bunun için keskin görüşüdürler. Uzaktan öyle şeyler görürler ki yakında olanlar onları göremez. Yükselmeleri azsa da nurları çoktur. Asın nurlarıyla aydınlanmışlardır. Bu makamlarındayken şanları, kıymetleri büyüktür. Sima, vecde ihtiyacı yoktur. Sima yerine ibadetlerden istifade ederler. Asın aldıkları nurlar yüksek makamlara çıkmış gibi fayda verir. Sima ve vecde düşkün olan taklitçiler, bunların yüksek şanlarını bilmedikleri için kendilerine aşık, bunları zahit sanır. Aşk ve muhabbet yalnız raksa veşte bulunur derler. Sona kavuşanlardan birçokları da vardır ki seyri illallah yolculuğunda ve bekavillah makamına kavuştuktan sonra bunlara kuvvetle cezbe ihsan ederler. Kanca takıp çeker gibi sürüklerler. Orada soğukluk bulaşmaz, gevşeklik gelmez, yükselmek için şaşılacak şeylere ihtiyaçları yoktur. Bunların dar olan halvetlerine sima ve name yanaşmaz veşt ve ile ilişkileri yoktur. Yetişebilecek en son mertebeye şekilir, ulaştırılırlar. O servere uymak sayesinde o servere mahsus olan makamdan pay alırlar. Böyle konuşmak ancak Efrat denilen seçilmişlere mahsus olur. Kutuplar da bu makamdan pay alır. Ancak Allahu Teala'nın ihsanıyla sonun sonuna kavuşan ve seçilmişi bu aileme geri çevirirlerse ve yaratılışta uygun olanları yetiştirmek vazifesi buna verilse, nefsini kulluk makamına indirir. Ruhu nefisten ayrı olarak Allahu Teala'ya doğru olur. İşte bu, ferdiyet kemallerine sahiptir. Kutupların yetiştirme yetkisine maliktir. Burada kutup dediğimiz kutbi irşattır, kutbi i evtad değildir. Zıl makamındakilerin bilgileri ve asıl makamlarının marifetleri kendilerine verilmiştir. Daha doğrusu onun makamında ne zıl vardır ne de asıl vardır. Zıldan asıldan ileri geçmiştir. Böyle bir kamil ve mükemmel çok ender yetişir. Asırlardan uzun yıllardan sonra bir tane bulunursa yine büyük nimettir. Her şey onunla nurlanır. Onun bir bakışı kalp hastalarını giderir. Bir teveccühü beğenilmeyen kötü huyları silip süpürür. Uruç makamlarının hepsinden daha yukarıya çıkmış kulluk makamına inmiştir. İbadet etmekte rahat bulmuştur. Vilayet makamının en üstüne olan abdiyet makamında yerleşen seçilmişleri de vardır. Mahbubiyet mansabına kabiliyet de buna verilir. Buysa vilayetin mertebesinin bütün kemallerini taşımakta ve davet derecesi makamlarının hepsini içine almaktadır. Vilayeti hassadan ve nübüvveti makamdan pay almaktadır. Onun şanını şu mısra kısaca bildirmektedir. Farise'nin dediği gibi bütün güzellerde bulunan yalnız sende vardır. Başlangıçta olanlara veçd sima zararlıdır, yükselmene engel olur, şartlarına uygun olsalar da zararlıdır. Simanın şartları bu mektubun sonunda inşallah bildirilecektir. Bunun vecdi bozuktur, hal kaplaması suçtur, hareketleri tabidir, isteklerine, nefsinin şefetlerine karışmıştır. Başlangıçta olan müftedi denilenler Erbab ve kulüp olmayanlardır, erba ve kulüp olanlar yoldakilerdir. Müttedi ile müntehi arasında bulunanlardır. Müntehi demek sona varmış, fani fillah ve baki billah olmuş demektir. Bunun da dereceleri vardır. Kavuşmanın da mertebeleri vardır. Her derece, her mertebe birbirinin üstündedir. Bu mertebeler sonsuzdur. Kavuşmakla bitmez, tükenmez. Sima, yoldakileri ve müntehitlerin birkaçına faydalıdır. Bunu yukarıda bildirmiştik. Şunu da bildirelim ki, Erbab-ı Kulüp simasız olmaz demek istiyoruz. Cezbolunmayanlar, çekilmek de şereflenmeyenler, sıkı riyazetler, ağır mücahedeler yardımıyla ilerleyebilir. Sima ve vecd yalnız bunlara yardımcı olur. Erbab-ı Kulüp meczuplardansa cezbe yardımıyla ilerler. Sima bunlara lazım değildir. Şunu da söyleyelim ki, cezbedilmeyen Erbab-ı Kulüp için sima her zaman faydalı olmaz. Bundan yardım görebilmek için şartlar vardır. Bu şartlar gözetilmezse zararlı olur. Görülüyor ki bekabillah devamlıdır. Burada unutmak hiç olmaz. Bekabillah hasıl olmadıkça devam olmaz. Çoklarına ve ele ebubekir ısıttıktan gelen yolda olanlara bu makama yetişmeden önce devamlı görünürse de doğrusu bizim bildiğimizdir. İşin iç yüzü bize bildirilen gibidir. Her şeyin doğrusunu ancak Allahu Teala bilir. Herkesin dönüşü O'nadır. Geçmişte ve gelecekte her an alemlerin Rabbi olan Allahu Teala içindir. Onun Resulüne devamlı ve sonsuz dualar ve selamlar olsun.